ilginç yaşam öyküleri, ilham veren yaşam öyküleri bizlerle birlikte oluyor ve konuklarımız kendi yaşam öykülerini anlatıyorlar. Bu güzel öyküleri, ilham veren öyküleri sizlerle buluşturuyoruz. Hem de öyküleri bizzat o öykülerin kahramanları anlatıyor. Kendi yaşam öykülerini paylaşıyor. Bakalım bu hafta nasıl bir öykümüz var? Biz yine çok heyecanlıyız. Her programda hep söylüyoruz bunu. Sizlerle bir yaşam öyküsünü buluşturmak ve o yaşam öyküsünün kahramanının ağzından o hikayeyi dinlemek bizlere oldukça heyecan veriyor. Umarım sizler için de öyle olur. Bugünkü konuğumuz Sevgili Müsamettin Vural. Müsamettin Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk olup yaşam öykünüzü paylaşmak istediğiniz paylaşmaya izin verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ediyoruz. Ben ettiniz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki sormak istiyorum Müsamettin Vural'ın yaşam öyküsü nerede ne zaman nasıl başladı? <gülüyor> Musamettin Vural, 15-10-1983 Kars doğumluyum. Kars'ta doğdum. 3 yaşına kadar Kars'ta yaşadık. Daha sonra ailemin İstanbul'a göçmesiyle beraber 3 yaşından sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'da bizim geldiğimiz dönemlerde daha bir kırsal bir kesimdi bulunduğumuz bölge. Nereye geldi İstanbul'da? İstanbul'da Küçükçekmece semtine, Küçükçekmece'de Gültepe semti var. Havalimanına yakın. Hı. Burada oturma 35 senedir de yine aynı semtte oturuyoruz. Sevgili. Geldiğimizden beri aynı yerdeyiz. Aslında Kars'a dair hatırladığınız bir şey yoktur diye düşünüyorum. Kars'a dair yok. Çok hatırladığım bir şey var. Kars'ın soğuğunu mesela hiç unutmam. Evden çıktığımızda kapı boyu kadar kar yağardı. Bir tünel açar. Bahçemizin içinden, kapının ağzından... Ee, Oyu kaçardık o karın içinden. Öbür tarafa öyle geçerdik. Öyle bir kar yağardı. Kar hiç gözümün önünden gitmez. Evet. Ee, yani, o yıllardan daha o yaştayken zihninize kazınan fotoğraflar karşı evet, dair. Soğuk evet, bir memlekete bir, dair. Evet. Peki İstanbul'a geliyorsunuz. küçük çekmeceye geliyorsunuz. Gültepe'ye evet. değil mi? Doğru mu Evet doğrudur. Gültepe'de. Ee, nasıl bir yerdi Gültepe o yıllarda sizin yaşadığınız yıllarda? Ee, ve... Bizim... Geldiğinizde nasıl bir çocuktunuz o Gültepe'de? Bizim geldiğimiz dönemlerde aslında daha çok kırsal bir kesimdi. Yani çok fazla katlı değil. 88 ya da 89'lara tekabül ediyordu geldiğimiz seneler. O zaman burada daha fazla göçmen ve roman aileleri oturuyordu bizim bulunduğumuz bölgede. Tabii şimdi büyük büyük apartman daireleri, her semtten, her memleketten insan var ama bizim geldiğimiz zamanda daha çok tek katlı gece kondu, iki katlı müstakil evler vardı. Tabii zamana yenik düştü bunların hepsi apartman dairesi haline geldi. Komşuluklarımız çok güzeldi. Sokağa çıktığınız zaman herkes birbirini tanırdı. Ya da bir çocuk sokakta kaybolduğunda bu bilmem kimin çocuğu deyip de yerini gösterebilecekleri tarzda bir mahalleydi. Ama işte zamanla da mahallemizde bunu ayak uyduramadı. Her şey her dolduğu gibi o da değişime uğradı. Evet İstanbul'da Küçükçekmece'de herkesin birbirini tanıdığı ve çoğunluğu göçle gelen ailelerden oluşan bir semt. Evet. Siz çocukluğunuzu yaşadınız. Ee, evet. anlattığınıza göre de e, şimdileri aslında özlemle yad ettiğiniz sıcak kanlı insanların sıcak ilişkilerin olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Peki e, Müsamettin o yıllarda nasıl bir çocukluk yaşıyordu? E, siz kendi o yıllarınıza baktığınızda neler söylersiniz? Vallahi e, çocukluğum aslında e, bir dönemden sonrası gözümün önünde cam gibi yani ee, film gibi hepsi gözümün önünde Zorlu bir dönem geçti aslında ailemizin Ailemin daha doğrusu Durumu çok iyi değildi Biz dört kardeştik iki abim e, Ortaokuldan sonra okulu bırakmışlardı Babamla beraber İstanbul'a çalışmaya gelmişlerdi O yıllarda Zorlu bir dönem geçirdik i̇yi. Çocukluk zamanında e, Çok bir kazancımız yoktu e, Tek bir kişinin Kardeşlerimle babamın eline e, Bakıyordu herkes Okul yılları çok zordu. Kazandığımız para hiçbir şeye yetmiyordu. Yani şöyle anlatabilirim ki. Babam ayakkabı alırdı. E, aldığı ayakkabının altı açılırdı. Kış dönemi geldiğinde açıldığı için babam tekrar bunu çuvaldızla dikerdi. Evet. Yağmuru karı yiyen o dikişler tekrar patlardı. Aynı ayakkabıyı defalarca babam dikerdi. Babam rahmetli oldu. Babam da rahmetli başka olalım. 8-9 ay başka oldu. Olalım, aynen. Peki zorlu bir yıllar. Ee, İstanbul'da, evet. İstanbul'da tutulmaya çalışan bir aile. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında hiçbir şeyin kolay olmadığı evet. zorluklarla mücadele ederek geçen yıllar bir yandan evet. okul hayat devam ediyor diye düşünüyorum. İstanbul'da okula başladınız diye düşünüyorum. Evet. Ee, neler yaptınız, nerede okudunuz? Yani e, okul hayat nasıl devam etti? İlk okul, ortaokul, orta lise İstanbul'da okudum. Okul döneminde dediğim gibi çok zorluklarla geçti. Aslında e, bizim dönemimizde çok yaşlı olmayabilirim. Şu anda yaşım 38 ama gerçekten her şeyin az bulunduğu bir dönemdi. O kadar ki e, kursa gidemeyecek bir para, ikinci bir çift ayakkabı alınmayacak bir para, her gün okula gidip, e, cebinde harçlıkla gidilmeyecek bir para. Bunların hiçbiri bulunmuyordu. İkinci bir şansımız hiçbir zaman olmadı. Ben ilk 7 yaşında ilkokula giderken ayakkabı boyayarak işe başladım. Yani işte insanın genlerini işliyor demek ki bu. Yoksulluk mu diyeyim, bulunduğumuz ortam mı diyeyim, hayat şartları mı diyeyim. İster istemez insanı bir şekilde hayatın içine içiyor. Hı. İlk ayakkabı boyayarak başladım. İlkokulda okuldan geliyordum, önlüğümü bırakıyordum. Benim sandığım da yoktu. Bir poşetin içine fırça, boyalarımı koyardım. Giderdim dışarıya. Ertesi günkü harçlığımı çıkartacak parayı toplardım. Daha sonra eve gelir, oturur ders çalışmaya başlardım. Peki, dediğimiz gibi zorluklarla, mücadelelerle geçen yıllar ilkokul, ortaokul, lise eğitimini tamamlıyorsunuz. Evet. Bir yandan dediğiniz gibi çalışıyorsunuz, ayakkabı boyuculuğu yapıyorsunuz, farklı farklı işlerle evet. ailenize destek olmaya çalışıyorsunuz, kendi harçlığınızı kazanmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bir yandan da evet. eğitim hayat devam ediyor ve lise bitiyor sonrasında evet. ne yaptınız lise lise bitti üniversite sınavının sonucu geldi ee, ben ticaret meslek muhasebe mezunuyum aslında severek gittiğim bir bölüm değil biraz da rahmetli babamın e, ısrarıyla gittim babam dedi ki e, bir mesleğin olsun dedi oradan mezun olduğun zaman e, meslek lisesine git muhasebe bölümünü seç biraz da babamın ısrarıyla muhasebe yazıldım ama istediğim bir okul değildi bölüm değildi okul bittikten sonra lise Üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavının sonuçları geldi. Ee, kendi istediğim bölüm tutuyor ama ben istemiyorum muhasebe okumak. Diğer bölümlere de alan bölüm dışı olduğu için seçemiyorum. O dönemlerde de durumumuz iyi olmadığı için ben de e, aldım. Sınav sonucunu, ÖSYM sınav sonucunu aldım. Direkt e, çok sevdiğimiz birinin yanına gittim, akrabamızın yanına. Onun durumu iyi, destekçi olabileceğini düşündüm. Yanına gittiğimde o günkü şartlarda yaptığı işle ilgili döndü bana böyle ben turizm otelcilik okumak istiyordum turizm mesle mesleğini çok seviyordum ee, yabancılarla e, değişik ülkeler görmek istiyordum yabancı insanlarla tanışmak istiyordum bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum sonucu aldım e, akrabamızın yanına gittim dedim ki bir şey bir şey beklediğimden değil sadece bir kurs parası hani bir sene daha üniversiteye hazırlanıp da daha iyi bir yer tutturabilir miyim? İstediğim bölümü tutturabilir miyim? Bu gittim. Aldı kağıdı eline baktım. Hım dedi yeğenim dedi. Ee, i̇stediğim bölüm olmuyor diyor. Biraz daha çalışırsan olur. Ama ben sana söyleyeyim turizm otelcilik okuyup da ileride garson mu olacaksın dedi. Ne gerek var dedi. Gel burada dedi döşeme atölyesinde bak dedi geleceğin mesleği. Öğren dedi döşemeci olursun. Bundan sonra zaten e, kafamda şimşekler çaktı. Hani soğuk su döküldü resmen bana destek olacağına. Neredeyse bana köstek oldu. Daha doğrusu beni e, daha da çok e, içimdeki şeyi kamçıladı. Da hani kendi, kendi yapmak istediğimi. Daha da hırslı hale getirdi belki turizm evet, otelciliği. Peki bu evet. hırslanma, e, bu duyduğunuz yanıt sonrasında neler yaptınız? Daha sonrasında turizm otelciliği seçtim. <gülüyor> Açık öğretimden yazdım. Ben dedim bu işi yapacağım. Normal bir üniversiteye gidemiyorum. Çünkü dershaneye gitmem lazım. İyi bir üniversite kazanabilmek için, normal bir üniversite için. Onun için de yeterli paramız yok. Ben dedim açık öğretimi yazacağım. Açık öğretimi okurken aynı zamanda çalışacağım dedim. Hep çalışıyordum. Matbaada çalıştım. Değişik restoranlarda, köfteci de bile çalıştım ilk. Daha sonra okulumun stajı vardı. Antalya'da staja git. Bir tatil köyünde stajyerliğimi yaptım. Stajerliğimden sonra İstanbul'a döndüm. Daha sonra çeşitli otellerde çalıştıktan sonra dilimi geliştirmeye çalıştım. Kursa gidiyordum ama yeterli olmuyordu. En son 2008 yılında bir yolcu firmasının yolcu yolcu gemisinde çalışmak için başvuruda bulmak için Beşiktaş'a git mülakatına girdim. İngilizcen yetersiz dediler. Bu İngilizce ile gemide çalışma şansın yok dedi. Yani kruz ben, gemilerinden bahsediyoruz aslında değil mi? Aynen kruzlardan e, evet. Yapan, e, büyük kruz gemilerinden ve onlarla ilgili önemli büyük e, global evet. firmaya gidiyorsunuz görüşüyorsunuz. Ve diyor evet. ki bu İngilizce yeterli değil biz de çalışmayı bu İngilizce ile maalesef sizi kabul edemeyiz diyor. Aynen Peki, aynen. Böyle dedikten sonra Müsaamettin Vural ne yapıyor bu yanıtı duyduktan sonra? Ondan sonra İngilizce kursuna devam ettim ama dedim bu şartlarda olmayacak. Türkiye'de öğrenilebilecek şey değil. 6 ay e, turistik bölgelerde çalışarak ya da işte Türkiye şartlarında ne kadar İngilizce öğrenebilirsek o kadar öğrenecektik. Olmayacağı düşüncesi içinde e, çocukluğumdan beri biriktirmiş olduğum para vardı. Ben çocukluğumdan beri her zaman aldığım parayı döviz bürosuna giderdim. Belki bunu dinleyecek arkadaşlar, e, abilerim, kardeşlerim belki buna inanmayacaklar ama ben 1 dolar 1 dolar para biriktirirdim biriktirdiğim paraları 18 yaşına kadar annemin üzerine bir hesap açtırdım. Hı. Bunu çocukluğumdan beri yapıyorum. Annemin üzerine hesap açtırdım. Annemin üzerindeki hesabın içinde birikti. 18 yaşıma geldiğimde kendi üzerime çevirmiştim. Ben e, 25 yaşına geldiğim zaman belli bir Mevla'ya ulaşmıştı. Dedim ki ben bu parayı eğitimim için harcayacağım. Daha sonra yurt dışında e, İngiltere, Lo İngiltere'de, Londra'da bir dil okuluna başvuruda bulundum. Daha sonra dil okulu için İngiltere'ye gittim. Kendimi geliştirip daha sonrasında daha iyi bir yerlere gelebilmek için. Amacım buradan İngilizcemi öğrenip kruzlara gidebilmek. Yani yolcu gemilerinde çalışmak için bir adım oluşturacağını düşünerek hareket ettim. Ve Londra'ya gittim 2009 yılında. 2009 yılında Londra'ya gidiş hayatınızda aslında önemli kırılmalar ve değişimler için bir başlangıç. Evet fazlasıyla. Ee, nasıl gelişti peki Londra'da olaylar? Londra'ya gidince e, Türkiye'den başka bir ülkeye Türkiye dışına belki de ilk defa çıktınız. E, evet. Farklı yaşam, farklı kültür ve siz dil okulundasınız. Dil öğrenmeye gittiniz. Sonrasında neler oldu hayatınızda? Ee, i̇lk Vizemi bekliyordum, vizemi aldıktan sonra eve geldim. Ee, tabii evdekiler çok mutlu oldu. Tabii e, bu arada herkes şaşkın. Hani çıkabileceğini çok tahmin etmiyordular çevremizdekiler. Ben dedim gideceğim. İşte ailem o paranın yetersiz olacağını, olmayacağını söylediler. Ben dedim ki yapacağım dedim. Londra'ya 2009 yılının Ocak ayının 13'ünde. İlk indiğimde cebimde 300 pound parayla indim başka param yoktu bütün paramı çünkü okula kalacağım yere uçak parasına ayırmıştım ben dedim başaracağım buraya gideceğim İngilizce öğreneceğim ve yapmak istediğim işi yapacağım daha sonra İngiltere'ye gittim ilk İngiltere'ye gittiğimde Londra'ya vardığımda bir tanıdığımızın akrabamızın tanıdığının yanında onun evinde kaldım evi de değildi o da kiralıktı Tam bir ay boyunca bir tane koltuğun üzerinde evet. o Oda bulamıyordum çünkü cebimde para olmadığı için bana destek çıktı. Salonda koltuğun üzerinde yattım. Ev paylaşımlı evdi. Ee, i̇ki İspanyol kız vardı. Ee, ev sahibi vardı bir de ben. Evet. O koltukta tam bir ay yaptıktan sonra artık iş arayışına girdim. Nasıl yapabilirim? Yani okuluma devam ediyorum ama... Sistem çok farklı işliyor. Evet. Buradan oraya... Bu arada hızlı ilerliyor Müsamettin Bey. O yüzden biraz daha hızlı anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü hikayenin geri kalanını da tamam. istiyorum ki dinleyicilerimizle paylaşalım. <gülüyor> ee, İngiltere'de tamam. İngiltere zorluklarla geçen bir dönem. Ee, hı hı. Kalacak yer mesele ve siz iş arayışına e, başladınız. Neler evet. yaptınız? İş arayışına başladım. Daha sonra part time çalışacağım iki günlük bir iş buldum iş arayışı ve okul devam ederken bu arada ben de her zaman hayalini e, kurdum yolcu gemilerinde kuruz gemilerinde çalışmak için interview için e, mülakat için başvuruda bulundum dünya cüneyli bir yolcu gemisine bir hafta sonra cevap geldi Musamettin Bey sizi e, Southampton'da e, işte e, merkez ofisimize bekliyoruz görüşmeye diye ben heyecanlandım tabii Londra'ya gidelim 6 ay olmuş. 6 aylık bir İngilizce ile acaba bunu geçebilir miyim dedim. Ama CV'm gerçekten iyiydi. Mesleki bakımdan çok iyiyim ama İngilizcem yetersizdi. Ne mülakat, mülakat günü geldi. E, mülakat yerine gittim. Gelenlerin hepsi işte Avrupa ülkelerinden İngiliz, Polonya, İspanya, İtalya, çeşitli Avrupa ülkelerinden hepsinin İngilizcesi işte kendi dilleri ekstra. Bunların arasından acaba sıyrılabilecek miyim yani İngilizcem de çok iyi değil 6 aylık bir İngilizce ne kadar iyi olabilir ki mülakata girdiğimde her on diye bir tane bayan vardı CV'mi eline aldı baktım hım dedi çok iyi yerlerde çalışmışsın İngilizcem yetersiz olmasına rağmen baktı konuştuk tamam dedi teşekkür ederim konuştuktan sonra Londra'ya geri döndüm Londra'ya döndükten bir hafta sonra bir mail geldi Nusamettin Bey, e, işe alındınız. 10 Kasım'da Southampton Liman'dan gemi kalkacak, hazır olun. Bavulunuzu ve pasaportunuzu hazırlayıp hazır olun. Bu dünyaca ünlü kruz gemisi firması aslında İstanbul'da Beşiktaş'ta mülakatına girdiniz ve İngilizce'nizi yetersiz evet. olan firmaydı değil mi? Aynı firma. Evet, aynı firmaydı ve mülakata girebilmek için benden para isteyen firmaydı. Ve siz... Londra'ya gittiniz onların genel merkezinde genel müdürlüğündeki mülakatı kazandınız 6 ay sonra aynen İyi doğru mülakatı kazandım peki hızla birazcık daha ilerleyelim öykünün devamında tamam. olanları dinleyelim sizden sonrasında gittiniz mi 10 Kasım'da o gemiye bindiniz mi? 10 Kasım'da o gemiye binmedim 10 Kasım'da o gemiye neden binemedim çünkü okulumu daha tamamlayamamıştım. Ben bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmemiştim. Dil okulumu bitirdikten sonra Londra'da bir kolejde turizm otel yöneticiliği eğitimine başlamıştım. Okulumun yarıda bitmesini istemiyordum. Çünkü biliyordum ki her zaman yarım kalacak. Her hmm. yarım kalan... Bir yandan dil öğrendiniz, bir yandan turizm otelcilik üzerine bir kolejde eğitim almaya başladınız. Tabii ben. ki, tabii ki diplomamı ser... yani çeşitli e, kolejlerden aldım aslında. E, baristalık eğitimi aldım, otel yöneticiliği, operasyon management ve daha sayamayacağım 16-17 e, alanda diploma ve sertifika aldım. Hani kendimi daha fazla geliştirmek istiyordum çünkü bana ilerleyen zamanda yetersiz gelebileceğini düşünüyordum. O yüzden e, kuruculara gitmedim. Bir sene daha e, ertelemek istedim. Buranın birazcık altını çizerek anlatalım istiyorum. Siz İstanbul'da maddi olanaklar yüzünden aslında zorluklarla mücadele ederken e, üniversiteye gidemediniz ve açık evet. öğretimden turizm otelcilik okudunuz ve turizm otelcilikle ilgilenmek istiyordunuz. Bu alanda eğitim almak istiyordunuz. Çocukluktan evet. beri ayakkabı boyacılığı yaparak o 1 dolar 1 dolar biriktirdiğiniz paralarla İngiltere'ye Londra'ya gittiniz. 6 evet. ay önce sizi işe almayan İngilizcenizi yetersiz bulan firmanın ee, genel müdürlüğünde 6 ay sonra e, mülakatı kazandınız ama o işi tercih evet. etmediniz. Çünkü turizm otelcilik eğitimi bilmek adına İngiltere'de, Londra'da farklı farklı kolejlerde, eğitim evet. kurumlarında siz turizm otelciliğe ait 16-17 tane farklı eğitim aldınız. Tek tek evet, hepsini bir hepsini tamamladınız. Evet, hepsinin diklamı vesaire. Sonra neler yaptınız? Sonra e, eğitimi tamamladıktan sonra oturma ve çalışma izni aldım. İngiltere'de, Londra'da. 2013 yılına kadar çeşitli bar, restoran, otel ve e, club'larda çalıştım. Restoran yöneticiliği, bar yöneticiliği, çeşitli otel departmanlarında, restoran, yiyecek, içecek departmanlarında çalıştıktan sonra 2013 Ocak ayında e, Türkiye'ye dönüş yaptım. Türkiye'ye döndükten sonra neler yaptınız? Türkiye'ye döndükten sonra e, en son çeşitli restoranlarda çalıştım. Kendi işimi denedim. Kardeşlerimle ortak bir mobilya mağazasına girdim. Olmadı. Ee, en son bir otelde gece müdürlüğü yaptım. Gece müdürlüğü yaparken e, ücretlerin düşük olmasından, saatlerin yüksek olmasından benim turizme başlarken bulunduğum e, şartların olmadığından işi bıraktım ve ben de bir risk almak istedim. Kendi oluşturmuş olduğum bir markam vardı. Hayalini kurmuş olduğum yiyecek içecek markası. Onun üzerinden yola çıkmak istedim. Ee, bir çay ocağı büfeyi devraldım. E, Londra'da farklı farklı yerlerde çalıştıktan sonra turizm alanında farklı e, işletmelerde çalıştıktan sonra Türkiye'ye geliyorsunuz farklı işleri deniyorsunuz. O, Türkiye'de turizm sektöründe farklı işleri de deniyorsunuz. Evet. Ve en sonunda kendi markanızı aslında sıfırdan ee, en dipten başlayarak büyütmek amacıyla bir çay ocağı çay ocağı büfe satınıldı. Evet. şu an galiba bu işle uğraşıyorsunuz. Aynen. Şu anda bu işle uğraşıyorum. Ee, şimdi AVM'de bulunduğumuz AVM'nin AVM içinde e, çay ocağı büfen. Herkes diyor ki bunca okul bunca şey eğitimden sonra neden buradasın? Çünkü AVM'de İngilizce konuşan birisi olmaz zaman beni çağırıyorlar ve ben konuşmaya başladığım zaman e, insanlar işte biz daha önce e, Türkiye'de yaşıyoruz, burada işte alışveriş yapıyoruz ama İngilizce konuşan birisi çay hocağı işte, neden böyle bir şey. Ben de her zaman söylediğim şu var, e, hayallerinizin peşinden koşun. Ben hayallerimin peşinden koşmak için bir adım attım. Ve kendi markanızı oluşturdunuz aslında. Evet kendi markamı oluşturdum. Kendi markamı 2000, 2009 yılında Londra'ya ilk gittiğim zamanlarda oluşturdum. 2011'de patentini aldım. İsim hakkı bana ait. Ee, onun üzerinden güzel şeyler yapmak istiyorum. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Ee, hayalleri olan arkadaşlara da tavsiyemdir. Hayallerinin peşinden her zaman gitsinler. Peki bundan sonrasına dair, geleceğe dair Müsamettin Vural'ın hayalleri neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Yiyecek içecek alanında e, güzel işler yapmak istiyorum. Yaratmış olduğum markayı dünyaca ünlü bir marka haline getirmek istiyorum. Neden e, zincir markalardan biri olmasın diyorum. Türkiye'den neden böyle bir marka çıkmasın ve sıfırdan herkesin her şeyi başarabileceğini düşünüyorum. Yeter ki isteyin. Buradan tam da ben size sormaya hazırlanıyordum. Şu an programımızı dinleyen dinleyicilerimize, belki kendi markasını yaratan, kendi uğraştığı alanla ilgili büyük hayalleri olan dinleyicilerimize ne mesaj vermek istersiniz, ne söylemek istersiniz diyecektim ki Tam da ona başladınız aslında. İsterseniz devam edelim. Ne söylersiniz? Şimdi dinleyen e, arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, yaşları benden büyük küçük olan herkese söylemek istediğim e, şu şunları söyleyebilirim. Herkes hayallerinin peşinden koşsun ama gerçekçi hayallerin. Hiçbir zaman e, ulaşamayacakları hedeflerin peşinden koşmasınlar. Doğru yolda emin adımlarla, ama e, basamak basamak, üçer beşer çıkmadan çünkü hayatta hiçbir şey kolay olmuyor. Hiçbir şey e, altın tepside sunulmuyor, hayat zorluklarla dolu. Hiç kimse hiç kimseye e, altın tepsi içinde hiçbir şey sunmayacak. Yapmak istediklerine karar kalsınlar herkesten fikir alsınlar, herkesin düşüncesini alsınlar. Günün sonunda bunların içinden doğru ve yanlışları seçip kendilerine eklesinler. Yollarına devam etsinler. Yapmak istedikleri işe emin adımlarla ilerlesinler. Başkalarının dedikleri üzerinden yola çıkmasınlar. Kendi bildiklerini yapmak istesinler. Herkesten fikir alsınlar ama herkesin dediğini yapmasınlar. İnanıyorum ki ben bugün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde çay ocağı büfe olarak başlayan o markanız sizdeki bu azim olduktan sonra yakın zamanda sadece Türkiye'de değil Türkiye dışında da zincir büyük bir e, markaya dönüşecek. Yolunuz açık olsun. Bugün programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için e, umarım güzel temennilerinizin hepsi bir gün gerçek olur ve tekrar sizinle bir e, sohbet etme şansınız olur. Kesinlikle umarım biz de birkaç yıl sonra bahsettiğimiz gelişmelerden sonra tekrar sizi ağırlarız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu Müsamettin Vural'dı. Müsamettin Bey yaşam öyküsü hep beraber dinledik. İşte bazen hayat ne yazık ki bizleri yoklukla ciddi sınavlardan geçiriyor. Bazen sıfırdan başlamamız gerekiyor. O hayata belki sıfırdan başladı. O yokluğun içerisinde e, mücadele azmi, mücadelede kendine olan inancı onu var etti. Ve bütün olumsuzluklara rağmen... İngiltere'ye gidip orada farklı farklı istediği alanda içinde o tutkuyu keşfettiği an itibariyle istediği alanda eğitimler alan sonrasında e, o eğitimlerden sonra Türkiye'ye dönen ve bugün yine sıfırdan kendi markasını yaratmaya çalışan bugün bir çay büfe işleten ama bir marka adında kendi yarattığı bir marka adında işleten ve büyük hayalleri olan hayatı boyunca o hayallerin peşinden mücadeleyle geçen bir yaşam öyküsünü konuk ettik. Çok da mutlu olduk. İyi ki var. İyi ki var böyle öykülerde. Bizler de Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlerle buluşturuyoruz. Müsamettin Vural gibi birçok öyküyü Kentin Gizli Öyküleri programında sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz veya bize konuk önermek isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş program kayıtlarımıza da bu sayfalar üzerinden ulaşabilirsiniz. Efendim ben Kenan Doğan. Program asistanımız Tuğçe alan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte bu haftalık sizlere e, teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz. İki hafta sonra Salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo mikrofonlarından Kent'in Gizli Öyküleri programıyla tekrar buluşuncaya dek sağlıklı günler, hoşça kalın efendim. Kent'in Gizli Öyküleri.